Arkadaşlar, da... boşver! Siz burada ezana aslettiniz. Gaflete düşmüş bir insan Türkiye'de bile ezan duymuyor. Evet, Senin imanınla ezan yüreğinde okunuyor. Ne mutlu sana! Gençlik gafletle dolunca, Bütün sokaklarda ezanlar okunsa da duymuyor kulak. Dolaşırken işte anlıyor musun beni genç? Sana masal anlatmıyorum. Gençken dolaşırken işte şimdi o gablet yıllarında O gençlik yıllarındaki arkadaşlarımla hiçbirisiyle görüşmüyoruz. Yani birbirimize görüşmek istemiyoruz. Dalaşırken bir gün hadi oraya gidelim, hadi buraya gidelim derken meğerse gittiğimiz yerlerden bir tanesi Gabret Mağarası'ymış. Aynı bu hikayedeki gibi Gaflet Mağarası'na düştüm. Gaflet karanlığına düştüm. O günden dedi gafletten kurtulmaya çalışıyorum. Ne zormuş ya? İnsan gaflete düşmeye görsün. Ne zormuş ya? O kayadan daha berbat bir kaya düşmüş mağaranın önüne. İçeride o mağarın içinde benim gibi yüz bin mörzesini gördüm. Aklım başıma geldiği zaman mağaradaydım. Allah'a kulluk yapmak istiyorum ama gafletle kulluk olmuyor ki eksik oluyor işte kurtulmak istiyorum bu muhara ardı ardına gözyaşı geceleri gözyaşı geceleri ama gözyaşı geceleri ne herkes biliyor bilmeyen yok bana peygamberim müjde vermiş sadece Allah'ın bildiği üç amel olacak diye o zaman kurtulursun diye hadi hadi bacılar Hadi kardeştir. Düşünün hayatınızı. Hayatınızda hiç kimsenin bilmediği, Allah için yaptığınız, sadece Allah'ın bildiği bir amel'i düşünün. Ona üç tane amel lazım. Ben ve benim gibilerin kafetten kurtulması için. Şu mağaradan çıkmak için. Hadi hatıralarda düşün. Hadi. Sen de benim gibi gavretme arasına mısın yoksa? Benim aklıma geldiği gibi senin de mi gelme yoksa? Ama bana üç tane amel yeter. hadi sen, hadi sen! Hadi sen! yağı gibi sağlamaz sağlamam. Yüzüm yok. Ama inanıyorum, iman ediyorum ki sen şu an bizi görüyorsun. Sen şu an bizi işitiyorsun. Ey bizi gören ve işiten Allah'ım. Sana bir şey diyeceğim Rabbim. Hani sen Habibini çok seversin ya hani Hani onu sevmeyi bize farz kıldın ya hani. Allah'ım. <gülüyor> Yalınç olmaktan da korkuyorum ama. Biz de onu seviyoruz Allah'ım. Ne olur Allah'ım bizi kurtar. Şu gaflet kurtar. Habibin Muhammed Mustafa aşkına kurtar. Ey müminler Resulullah'ın var ya Resulullah'ın Allah'ın Habibimiz Muhammed Mustafa aşkına bizi kurtar seviyoruz ya Resulallah. Şefaat ya Resulallah. Bizim ne güzel bir pekalarımız var değil. O aşkın pınarıdır. Seveceksen şimdi onu seve anlıyor musun? Gerideki bütün sevgiler geçici, madi. Seversen bütün sevgilerin daha güzel olacak, daha güzel yaşayacak. Ben onu seveceğimi saçım sakalım artık tam sonunda. Sevgi imam gibi bir şey. Hani çocuklara öğretiyorlar. Tabi öğretin ama başka bir şeyi de öğretin. En çok kimi seviyorsun Allah'ı? Sonra peygamberi, sonra anneni, babamı. Evet. Ama ben neyi öğrendim biliyor musun çocuk? Bu sevgi sadece dilden dudaktan olmuyor. İman gibi sadece dudakların söylemesi yetmiyor. Kalbinde tasdiki gerekiyor. Kalbden de sevmek gerekiyor. Aunt, from my mother, from my father, Ali'den my grandmother, from my uncle, who read it. çocuklara grandfather told me. Children, my grandfather told me. But it is not Ey genç evliler, bütün evliler Birbirinizin sevgisinin Kuvvetlenmesini istiyorsanız Birlikte Resulullah'ın sevinini Göreceksiniz sevgimiz destan olacak Resulullah